Baş. yaşam için teknoloji. Merhaba, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nin yerel yönetimlerle işbirliğiyle kurduğu %100 Ekolojik Pazarlar internet sitesi ekolojikpazarlar.org açıldı. %100 ekolojik pazarlarda satılan ürünlerin sertifikalarından, pazarların gün ve tarihlerine, denetimlerin nasıl yapıldığından, ürün analiz sonuçlarına sadece %100 ekolojik pazarlar değil,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 Pazar için alışveriş yaparken internet sitesine giriş yaparak ulaşacakları pazar krokisi ve üretici listesi sayesinde alışveriş etmek istedikleri tezgahta satılan ürünlerin organik sertifikalarını da görebilecekler. Kroki üstünde alışveriş yaptıkları tezgahı seçerek satış yapan tüm üreticilerin sertifikalarını inceleyebilecekler. Üreticilerle ilgili bilgilere zaman içinde sertifika haricinde Üretici hakkında bilgiler, üreticinin fotoğrafları varsa internet sitesi, sosyal medya sayfası, çekilmiş videoların linkleri de eklenecek. İkisi mevsimlik, altısı sürekli açık olmak üzere İstanbul'da Şişli, Beylikdüzü, Bakırköy, Kartal, Küçükçekmece ve Kayseri'de Talas ve Kocasinan'da, İzmir'de yeni açılan toplam 7 %100 ekolojik pazar ile ekolojik gıda hareketi ve ekolojik gıda kültürü yaygınlaşmayı sürdürüyor Türkiye'de. Adresi hatırlatalım www.ekolojikpazarlar.org Geçtiğimiz günlerde yapılan çeşitli plan değişiklikleriyle tarım ve orman alanlarında enerji üretim alanı adı altında termik santrallerin yapımına imkan sağlandı. Silivri haber ajansında yer alan habere göre ilk termik santraller Vize ve Çerkezköy Silivri sınırları içerisinde kurulması planlanan santral yüzünden Silivrililer ayaklandı. Silivri Belediyesi sergi salonu önünde toplanan yüzlerce çevre dostu vatandaş kurulması planlanan Termik Santral'e karşı bir imza kampanyası başlattı. Sergi salonunda da bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Yapılan bilgilendirme toplantısında Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, Çerkezköy Belediye Başkanı Vakap Akay'ın yanı sıra siyasi parti başkanları, mahalle muhtarları, STK üyeleri, çevre dernek ve odaları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Ellerindeki döviz ve pankartlar Salonu hınca hınç dolduran çevre dostu vatandaşlara hitaben konuştu. Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar ve şöyle dedi. Öncelikle bütün konuklara hoş geldiniz diyorum. Sevgili kardeşim, belediye başkanımız komşu ilçemizin belediye başkanı Vahap kardeşim ve il başkan yardımcımız ve heyetlerine, muhtarlarımıza, sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcilerine ve çevre duyarlılığı gösteren herkese teşekkür ediyorum. Çok kötü örnekler hepimizin hafızasında. Burada aslında süreç yeni başlıyor. Bir anlamda ama. Bu süreci doğru anlamak ve anlatmak belki de bu bir başlangıç olacak. Tak ya da çevre bilincinin, çevre duyarlılığının gelişmiş olduğu konusunda hiç şüphemiz yok. Yakın gelecekte başlayacak olanlar ve yakın geçmişte de başladığımız çok kötü örnekler hepimizin hafızasında. Bir tanesi de burada şekillendirilmek isteniyor. Bunu Türkiye'nin enerji politikasında dışa bağımlılığı ile açıklanabilir ki öyle de deniliyor Bunların enerji çeşitlendirmesiyle dışa bağımlılıktan kurtulmayı üreten ülke olup buna ihtiyacımız var deniliyor. Bu raporlarda da var. ÇED raporlarının yapılmaması bir bakanlık projesi olduğu için ÇED zorunluluğu da kaldırılmış. Çevresel etki değerlendirmesi yapılmadan doğrudan santral inşaatına başlanması kararı verilmiş. Açıklamasında da bölgemizde 3 tane organize sanayi bölgesi var. Onlara enerji ihtiyacının birinci zorunluluk olduğu Ortaya çıkmış olduğu söyleniyor. Yapım gerekçesi olarak gösterilmeye çalışılıyor. Ayrıca ülkemizde %38'i doğal gaza bağlı bir enerji politikası yaşanmış. Fosil atıklara bağlı zaten petrole bağlı bir tarafta Suudi Arabistan'da o çayların altında olan o fosil atığa bir taraftan da Sovyetlerden gelen doğal gaza bağlı iki enerji politikasıyla bugünlere gelinmiş olmanın yanlışını bir tarafa bırakarak söylüyorum. %38'i doğal gaza bağlı bir enerjiden kurtulması kendi imkanlarıyla, kendi kaynaklarıyla özellikle organize sanayi bölgelerinin yoğun olduğu bölgeye enerji sağlamak ihtiyacını doğurduğu söyleniyor. Şimdi bunları kağıt üstünde anlamak mümkün ve mantıklı geliyor olması bizi yanıltan taraf diye konuştu kendisi. Hindistan Demiryolları'nın 2025 yılına kadar tren istasyonları çatılarında, İdari binalarda ve çeşitli alanlarda toplam 5 gigawattlık güneş elektriği kurulumu gerçekleştirmeyi planladığı açıklandı. Hindistan'da gerçekleştirilen Uluslararası Hindistan Demiryolları'nın karbonsuzlaştırılması Hedef Elektriklendirme Başlıklı Konferansta konuşan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı yani UNDP görevlisi Produt Mukarje bu konuda etkinlik katılımcılarına bilgi verdi. Mukarje tarafından verilen bilgilere göre UNDP tarafından yapılan çalışmalarda Hali hazırda kurulum gerçekleştirecek, 8500 istasyon ve idari bina belirlenmiş ve 44.000 hektarlık alan. Bununla birlikte bu yatırımların hayata geçmesi için kamu ve özel sektörün iş de gerekiyor. Prodüb Mukarya bunu söylemiş özellikle bu işbirliği. Çok çok önemli demiş kamu ve özel sektör arasında. Her gün 23 milyon kişiye hizmet veren Hindistan Demiryolları'nın ülkenin toplam elektrik tüketimindeki payı %2, maliyeti ise 5 milyar doların üzerinde. Hindistan Demiryolu Bakanlığı tarafından geçen yıl yürürlüğe konulan bu Vizyon 2000 belgesi Hindistan Demiryolları İdaresi'nin 2020 yılında 1000 megawattlık güneş ve 200 megawattlık rüzgar enerjisi gücüne sahip olmasını ayrıca bu tarihte Enerji tüketimini de %10 oranında yenilenebilir kaynaklardan sağlamayı hedef haline getirmişti Vizyon 2000 belgesinde. Ümid edelim biz de Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nda yani TCDD'de benzer politikaları hayata geçirelim. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri.